Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Veya biraz daha erken açsaydım mikrofonumu tam, tam, Ne ortaya çıkacaktı? Aynısını yaptın ortaya çıkacaktı <gülüyor> Valla bravo Ay. aynısını yaptım Günaydın sevgi dinleyiciler Ne oldu? Yüzlerinizdeki o şaşkınlık ifadesini görür gibiyim <gülüyor> Şu anda a -a, a -a, bu saatte modern sabahlar öyle demeyin sevgili dinleyici. Ne var saat 8. 0808 1804 2013. Yani hesabı. yani 112425 yılda bir olacak bir olay. Maalesef Oktay orada yanılıyorsun. Ne orada var? orada bir dur. Doğrusu 78412 yılda bir gerçekleşecek bir hadiseydi. Çok özür dilerim. Yani ben burada Daha sinir birinci dakikada bozdu. hatayla başladık yayına. Ya, özür dilerim ben de seni bozmuş gibi oldum şimdi. Yok Çok... canım olur mu? Sen doğrusunu ise onu söyledin Fahir. Çünkü ama dinleyiciyi de belli bir noktada yanlış bir yöne göz göre göre sevk edildiğini görmek. Çünkü yarın öbür gün maazallah bir yerde sorarlar. Başımıza iş alırız Fahir. Çok doğru söylüyorsun. Günaydın sevgili dinleyiciler. Sa belki kaç yılda bir geldiği konusunda net bir uzlaşamadık. şey söyleyemedik Belki size. uzlaşamadık o konuda. Ama tarih ve e sahil konusunda eminiz. Ee, öncelikle günaydın. Öncelikle günaydın. Ş şöyle bir dışarıya bakıyoruz. Nereden bakıyoruz? <gülüyor> bakıyoruz. Aklımızdaki <gülüyor> görüntülerden. Evet. Ee... Aklımızda kalanlardan şöyle ben gözümün önünden geçiriyorum. O değil. Yok o değil. O değil. Aklımda o değil. başka görüntüler kalmış da onları ayıklıyorum da bakma. <gülüyor> <gülüyor> onları söyle. <gülüyor> Acele ham hambaht getirdiler bana. Yani bir dakika. <gülüyor> Bantlar karışmış. Neyse sen senin görüntülerini aktar. Kış görüntüleri var bende. <gülüyor> Bakayım. Onu ben şu anda duvara yansıtıyorum. Evet. Bizim stüdyomu... duvara bakıyorum sevgili izleyiciler. Duvara bakarak oğlum. Siz de. Bizde pencere olmadığı için kusura bakmayın size böyle anı anla Böyle e, denizaltılarda olanın adı neydi? Periskop. Periskop doğru başka. cevap. Oktay bundan dolayı 5000 lira kazandın. Şimdi <gülüyor> Çok Teşekkür ederim. Başka vallahi de, denizaltıda başka ne var desen Bir de yatak evi... yatak derim yani. Asma Baş... yatak. Asma ranza. Lanza deniyor değil mi? Lanza deniyor valla. Benim bir arkadaşım denizaltılarda çalışıyor. Hadi canım. Üstelik de bir kızcağız. Valla hep böyle şey Benim şey geliyor. Nasıl gibi. bir denizaltıda ne yapıyor? Ya yani bir teknik bir görevi var canım öyle ha. değil. Yani ara ara işte. E Nerede kullanılıyor ki denizaltılar? Ya yani böyle e madencilik Bak, oksan, işlerinde mi? Kafam, kafam çekiyor anne. Kafam yanıyordan sonra anne kafam çekiyor çıktı. Nasıl nerede kullanılıyor? Nerede kullanılıyor? Denizde demeyeceksin herhalde. Onu demiyorum evet, yani. Canım Türk Silahlı Kuvvetleri dışında nerede var yani? İşte nerede, nerede kullanılıyor kullanılıyor? kullanıyor değil zaten o da onlar için de bakarak oluyorlar işte yani. Ha anladım. Silahlı <gülüyor> savunma sanayi yani. Savunma sanayi hocam çok güzel anladım, söylediniz. Anladım e, güzel ifadesiyle. Ee, öncelikle herhalde denizaltılardan önce ee, bir teşekkür Evet bir teşekkür sevgili dinleyiciler lazım. Bugün stüdyomuz daha bir başka güzel Daha bir <gülüyor> coşkuluyuz Daha bir kıvanlıyız Kıvanmış bir haldeyiz daha önceden bizi çünkü. Resmen Resmen bizi kıvandılar ee, Dün e, Birleşik Huk Huk Hukukçular Kulübü Bunu söylerken ben zorlandığım için yanlış anlaşılmasın Birleşik Hukukçular Kulübü Ceridey e, Kantar en iyi radyo programı olarak modern sabahları seçti. Dün Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeydik. Valla şimdi öncelikle hem Cerideye Kantar'a teşekkür edeceğim. Ee, Ankara Üniversitesi'ne ve Birleşik Hukukçular Kulübü'ne ayrıca teşekkür etmek lazım. Gerçekten... Hukuk Fakültesi'ne teşekkür etmek lazım. E, dekanımıza da teşekkür etmek <gülüyor> lazım. Tam bir teşekkür konuşması oldu ama... Yani söyleyeceğimiz şey senin de aynıdır herhalde fikrin. Benim hani hakikaten e, son dönemlerde gördüğüm en eli yüzü düzgün... ...en, evet, en başarılı organizasyonlardan bir tanesiydi... <gülüyor> Ee, Gerçekten eme emeği öyleydi. geçen herkese tekrar e, ben de bir kez daha teşekkür, çok Biz teşekkür de, bizim ederim. Bizim teşekkür bir ederim. Bir kere dün e, yani yüzlerine yüzlerine de söyledik dün. Vallahi söyledik. Dün yani Hastası olduk ya. Çekinmemiz falan yok. Yüzüne söyledik ama bir kere daha yayında. Arkalarından da konuşalım bir kere konuşalım daha. Konuşalım yani paylaşalım. Evet çok ee, güzeldi. Teşekkür ederiz. Bu ödül için diyelim Allah ben çok uzun süredir Ankara Hukuk Fakültesine gitmemiştim en son İletişim Fakültesinde yüksek lisans yaparken oradan Havanı bir attın. ders almıştım çok da güzel bir e, binası çok güzel bir havası ve kokusu var fark etmişsindir evet böyle şey yani yani. fakülteye girdiğin zaman o kokuyu alıyorsun değil mi ama yani o unutmuş unutmuşum Unut, unutmuşsun unutmuşsun ben o kokuyu dün hatırlama imkanım oldu tekrar ee, Hatırlatanlara teşekkür bir ederim Bir titredin değil mi bir şey oldu Sen ilk defa girdin değil mi Ben valla yalan söylemeyeyim Gıl yıldır ilk kez hukuk fakültesine adımımı attım Ama bundan sonra hep oradayım öyle söyleyeyim Oktay bu yaştan sonra hukuk okumaya karar verdim. Çünkü ne kadar herhalde, güzel olur fair ya. Yani herhalde bu zamandan sonra okuyabileceğim tek şeyin hukuk olacağını düşünüyorum. Niye Niye niye öyle diyorsun ya? Hukuk kadar şey Zor, var. Zor. Hayır öyle değil. Hani böyle e, pek çok etrafta örneği de var ya. Ona yani ona bir sevgi beslediğim mailim için. Benim var. Hayır, var. Yani yoksa hani bu saatten sonra Anladım. Benden ne köylü olur ne kasaba Oktay. Çok teşekkür ediyoruz o zaman ee, Gidiniz diyorsunuz ee, Gidiniz diyoruz ve ee, Tercihlerinizi yaparken bu konuşmalarınızı Sakın unutmayınız diyoruz. Unutmayınız. Tercihler konusunda bir kez daha birlikte olacağız Neyse seneye giriyorum sınava ona göre Oktay o zaman şöyle Ona göre yapma. gelecek sene sınava girecek olanlar iyi çalışsın İyi çalışsın Hazırlayın göre kendinizi size diyor yani, Çünkü ben olmadan bir kişi eksiksiniz Evet ee, Oktay <gülüyor> <gülüyor> Freddie Mercury mi istersin <gülüyor> Sana bugün serbest ya. Yani. Ne istiyorsan şimdi onu çalacaksın. Ya sana. hayır yapma böyle hazırla, hazırlıksızım bak. Biraz seni şımartmak istiyorum nedense. Tamam şımart. Ne? Istiyorsun öteki ne istiyorsun sen? Canın ne çekiyor? Ötekisi ne? Ya her şey serbest sana. Sen kafadan tamam, da söyleyelim. o zaman Freddie Mercury dedin. Şimdi canım onu çekti. Durup dururken ben sana karpuz desem ne çeker canım? Bence... De... Karpuz. Doğru. Hadi. Yani Bir daha sorunca şey yapamadım Oktay. <gülüyor> Bir daha sorunca cevaplayamadım. Bir daha sorsan söylerdim yani. Hadi Freddie Mercury o zaman. Ee, hadi bakalım. Bunu seversiniz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bugüne kadar hiç e, fonu aynısını yapmamıştık. Fail vallahi bravo. Vallahi ben çalışıyorum Oktay. Fon mu başladı yoksa sen mi aynısını yapıyorsun diye bir an tereddütte düştüm yani. <gülüyor> yani bunların hepsini iltifat kabul ediyorum o derece. Ay aynen, aynen Aa, abi. Aynen abi. Aynen abi. Aynen abi. Bu sene bu sene bambaşka bir sene sevgili izler. 8 22 saatimiz onlar tabii ki size çok bir e, farklılık e, hissettirmez ama e, bu sene e, resmi tatil günlerinin neredeyse tamamı hafta içine geldiğinden ötürü Bunlara örnek verecek olursak 23 Nisan, 1 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim ayrıca... Bayağı bir tatil mi yapacağız? Evet öncesinde ya da e, belli günleri denk getirirseniz 8 gün izin alarak izin gün sayısınızı, sayınızı 35 güne çıkarabilirsiniz. Neden olmasın? bende yani şimdi insanın aklına hiç aklında böyle bir şey yok. 35 ya. gün mü? 35 güne çıkabiliyor da. Ya bence çok mantıklı 35 günde. Onu en baştan yani seneden seneye göre değişmesin de evet, ona en başta kuralını koyalım çalıştığımız saatte doğru düzgün çalışalım en azından. Evet. Yani daha çok tatil yapalım. Daha Ama çok Ama yani çalışıyor. çalışılan saatte de yani öyle sabah 9'da Oktay, başlayıp söylüyorsun? akşam 5'de mesai biter adamın hiç çalışmadığını ben biliyorum ya. Yani. Bugün hiçbir şey yapmadım diye öyle öyle adam var yani. 11 ay ee, şey gibi çalışalım Çok affedersiniz benzetmek gibi olmasın hani Dedikleri için söylüyorum Yani teşbihte hata olmaz derler Oktay. Evet yani Hayvan mı er. diyeceğim Fahir bu kadar şey yapmana gerek yok İkisini de bir hayvan olarak tanımlamak gerekirse 11 ay eşekler gibi çalışalım 1 ay aslanlar gibi tatil yapalım Ne tamam. kadar güzel Aslanın hiç çalışmadığı da ortaya çıktı böyle. Aslan ne yapıyor ya çalışmadan Çalışmadığı zamanlarda mı Valla ben bir belgeselde seyrettim Burada terbiyen müsaade etmez <gülüyor> Harbi yani insanın asabı bozuluyor yani kendinden şey duyuyorsun. E onun çalışması o mu yani? E, onun çalışması da o, o herhalde. Benim çalışmam neslimi sürdürüyor. E, eşek de hem çalışıyor o zaman hem ha, de neslini başka, sürdürüyor. Evet. O da öyle. Değil mi, o o da onun çalışma var? şey e, çıkarmış yani hakikaten sürdürüyor. Mesaiden mi saydırıyor acaba? <gülüyor> Tahmin ediyorum mesaiden Mesaiden saydırıyor, saydırıyor Fazla mesaiye girer. Verimli hayvan işte. Verimli hayvan aslan burada daha da inceleyeceği benzeriz. Daha, Daha çok konuşacağız. Yani uzasın ya. Tatil uzasın da. Önemli olan o tatiller dışında nasıl çalışılır bence. Yani. Güzel çalışılsın. Evet. 35 az bile. Ben size söyleyeyim. 40. Çok çalışıyoruz biz. Daha doğrusu çok uzun mesai saatimiz bizim. Ne Türkiye kadar? olarak. vallahi öyle. Ben ondan zaten mi? bu kadar bir insanoğlunun dayanacağı mesai saatleri değil bunlar. Nereye ya. kadar diyorsun Oktay? Tabii. Bak yani. Avrupa'ya bak Amerika'ya bak. Bir şey Japonya orada şey. Bir, bir Japonları hariç tutarım. Japon hariç herkes diyorsun. Japon hariç herkes. Gerçi şimdi birçok kişi de şey diyebilir. Ha Avrupa öyle az çalışıyor ama şu andaki halini görüyorsun diyebilir. Efendim onun onunla. Onun kardeşi o. Hani o yani alakası. Uzun, uzun uzun sürer o konular. Yani. yani öyle. Ben yani 35 gün çok da şey değil. Bana da yani. getirebilir. Mi? Bana bıraksanız ben 60 gün 90 güne kadar ben izin verebilirim. Senin 90 gün... E, izin Yani benim yumuşak şeyin... kalpliğim yüzüm yumuşak Oktay. Yüzün yumuşak doğru. Yüzüm yumuşak. <gülüyor> sen herkese iznini sen veriyor olsan Fahir. 90 Vallahi güne 90 çıkar gün, yani. Yemin ediyorum 90 gün beni de hakikaten böyle e, inek gibi sağarlardı. Ama yani Allah'tan ben de değil böyle konular. 35 gün bu sene bence iyi rakam. Hangi günlermiş? Bir şöyle kabaca söylesene. 23 Nisan dedim. 23 Nisan hafta içine denk geliyor. Tamam. Çünkü bugün nereden baksan 18 salı, Nisan. Salı Salı değil hafta. mi? Haftaya perşembe. perşembe. Yok. Haftaya perşembe mi 23 Nisan? Benim hesaplarıma göre salı doğru. Salı değil mi? Salı günü. Pazartesi bağlasan oh. 4 gün orada. O oh, 4 gün orada. Hop. Tabii cumartesi çalışmayanlar için. 1 Mayıs. Şimdi o Çarşamba. Dinleyim. Çarşamba. Hop, oradan Öncesinde sonrasında 2 gün alırsan. Ya ötesini sana bağla bir. ya berisini. 5 günde oradan. Tamam. Ne etti sana? Ben toplamıyorum Fahir. Neyse <gülüyor> <gülüyor> o işi sana bıraktım Hayır, ben. Sağlamayı yaptırtma bana ya lütfen. <gülüyor> en son 35 mi diyor yani? En son 35 ediyor. Ne güzel. eder 35 eder ve bu da size en güzel bir müjde olsun. Çok güzelmiş. Hakikaten güzel bir müjde verdin ee, bu sabah. Bize teşekkür ederiz Fahir ölç Bu arada dün İngiltere'de biliyorsun. Margaret Thatcher'ın cenazesi kaldırıldı. Margaret Thatcher'ın cenazesi, naaşı yakılarak külleri eşinin yanına defledildi. Ee, i̇ki renk hakimdi dün İngiltere'ye, kırmızı ve siyah. Siyah herhalde yaz <gülüyor> şeyi. Siyah yasını tutanlar, kırmızı giyenler ve kırmızıyla ile da yasını tutmayanlar diye ifade edebiliriz. Onlar kibarca. başka bir coşkuyla, evet kibarca. Evet, kibarca o şekilde ifade edebiliriz ama herhangi bir e, böyle taşkınlık, bir gösteri, bir şey olmadı. Olaylar olmadı. Olmadı, e, ufak ufak yine pankartlar falan açıldı. Ee, demokrasinin, beşi, demokrasinin beşi diyebilir misiniz? Valla öyle. Yani çok sinirli olanlar da var biliyorsun İngiltere'de. Tabi Margaret Thatcher'a. Sen çok nezih bir adam olduğun için söyledim. Nefret edenler var. Nefret edenler var. Ee, başta sendikalar, işçi işte sendikaları olmak üzere. Pek çok grup grup olarak nefret ediyor haliyle. Ee, ama dün böyle bir olaylar taşkınlık çıkmadı. 10 milyon sterlin para harcanmış. Dünkü... Ee, cenaze töreni ile ilgili olarak i̇yi, iyi para yani orada insan aklına şey diye geliyor. Bizim cenazemize kaç para harcayacaklar acaba diye. <gülüyor> Herhalde o kadar harcanacağını zannetmiyorum. Şimdi Margaret Thatcher ölmeden önce şey demiş. Bana devlet töreni yapılmasını istemiyorum çocuklar demiş. Ee, çünkü devlet töreni yapılması için parlamentonun onayı gerekiyormuş. Hı hı. Devlet töreni yapılmada hem de maliyetli olacağı gerekçesiyle. Devlet töreni yapılmamış ama bayağı devlet törenine yakın Böyle arada bir şey yapılmış. Çünkü kraliçelik de geldi bilmiyorum gördüğünüzde. Geldi. vallahi geldi o kadıncağız da yani. Bu... Churchill'den bu yana geldi. ikinci başbakan. ikinci cenaze. Yani kadına şey diyorlar onca yıldır e, kraliçelik yapıyor. Kimleri kimleri gömmüştür. Hepi topu bir demiş Churchill bir de demiş Margaret Thatcher yani. Böyle bir şey var mıdır ya aklına geliyordur değil mi herhalde? vallahi gelmez mi gözünün önünden film şeridi. Üstelik de bayağı uzun bir film şeridi. O ona acaba güven mi veriyordur yoksa böyle bir ezginlik mi getiriyordur? Sıkılıyordur tabii kadıncağız ya. Yani Sıkılıyordur dedin. Belli bir yaştan sonra cenazelere de çok katılmamak lazım ya. ay be bunu da gömdük şimdi diye. Yani ne bileyim insanın asabı bozulur gibi geliyor. Doğru söylüyorsun ama şu anda e, genel olarak 10 milyon sterlin nasıl harcanır ya bir cenazeye diye. Ben de İngiltere'de bir ya. sinir var. Neye harcadınız? Yani <gülüyor> bunun işte hani katedrala, katedrala katedrala. Katedral zaten şeyin abi yazışmayla halledilir. kira mı var? Sempol katedrali onu yani. biliyoruz. E Orada... Zaten diğer hani askeri tören falan da vardı zaten. Var evet yani askeri devlet törenle devlet törenle. Onlara bir şey. ekstra bir para verildiğiniz zaman. Güvenlik zannet... güvenlik. Güvenlik. En büyük e, kalem güvenlik. Özel güvenlik değil Soka noktaya. Sokaklara e, o şeylere işte her köşe başına e, köşe başında alınan güvenlik önlemleri. Fazla mesai masası. paraları mı? Fazla mesai paraları tabii o da var. Allah. 10 milyon stalin 15 milyon dolar. Bununla işte şu kadar kişi. Ee, işe alınırdı, bu kadar kişi hemşire olurdu, bu kadar kişi, işte bu kadar kutu süt dağıtılırdı diye, dün İngiliz gazetelerinde şeyler vardı. Evet, bu parayla neler, neler yapılabilirdi? yapılabilirdi? Biliyorsun, sütü kesmişti ya Margaret Thatcher. Evet. Yani zamanında o okul sütünü kesmişti, o yüzden bu kadar kutu süt dağıtılır diye böyle bir sayı çıkmış, çok çok bir sayı çıkmış yani. Ee, bu da İngiltere'nin demokrasinin beşiği olduğunu bize. Çoğulcu demokrasi ee, mi diyorsun nokta yani? Katılımcı demokrasi ve çoğulcu demokrasi diyorsun. Demokrasi ikiye ayrılır. Bir katılımcı demokrasi, iki çoğulcu demokrasi. Torunları varmış. Torunlarını e, hiç bilmiyorduk. Bu vesileyle görmüş olduk dünya olarak. Ee, Bayağı da maşallahları var yani. Michael Thatcher 24, Amanda Thatcher 19. Teşekkürler, Amerika'dan törene katılmak için gelmiş. Amerika'dan kimse gelmedi bu arada. Aa tabi yani Obama falan ha, hiç... hiç temsilci falan da yollamadı mı? Göndermiş bir e, tabi canım. E, Kısınçırı göndermiş i̇ki, galiba. 2000 kişi gelmiş. Kısınçırı mı göndermiş? Henry Kissinger var ya Fahir. <gülüyor> İstanbul mı konuşması ya? yaptım sana mı? Henry göndermiş sevgili Henry. Kısınçır <gülüyor> onu, onu göndermiş. Ama Obamanın gelmemesi. İstanbul ağzıyla konuşan oktay demirci yakalandı. <gülüyor> ünlülerden öyle öyle bahsedilir sevgili bu arada tabi Obama'nın şeyi zehirli mektupla başı dertte nasıl onu biliyor musun zehirli o... mektup geldi Obama'ya mı hmm. biliyorsun zaten e, terör saldırısı oldu bugün galiba bugün sabah karşı Teksas'ta da bir patlama olmuş Amerika'da e, bir gübre fabrikasında sebebini çok bilmiyoruz ama e, esas konuşulan şey Obama'ya gelen mektuplar bir ara bu mektuplar çok yoğundu bu işte neydi şarbon şar şey şarbon ama diye bir şey var saçma mı geldi şarbon, şarbon diye bir şey var ya? bir, bir yarışmada duymuş şarbon bir işte şey ne derler ne şarbon şarbon hastalığı vardı ya hayvanlarda Tamam da böyle bir... Tamam da dedim de. Tamam. E, yani <gülüyor> tamam da abi nasıl yolluyorsun onu? <gülüyor> bu za mektuba zarfına koyuyorlardı. Bir şeydi falan. Neydi o? Valla. E, Salmonella ile, ile şarbonu karıştırıyor da olabilirim. Bilmiyorum ama ben hayvanlarda diyebiliyorum. O da galiba mektuba koyup yolluyorlardı. Onu öyle mektupla, bir durum vardı. Mektuplar. Normal yani 20 mektup. 20-30 tane öyle bir mektup yollanmıştı falan da var. Filanlar olmuştu. Yani bakteri. Bakteri, bakteri bir şey. Bakteri olarak e, solunum yolları öldürücü olan bir bakteriymiş şarbon. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Vallahi Aman. şu dinleyicilerimiz olmasa vallahi tam bir geri zekalı olduğumuz ortaya yani çıkıyor. Ne kadar hızlı var yani hakikaten. Çat Çok diyoruz, teşekkür ederiz. Gak diyoruz, anında cevap veriliyor. Guk diyoruz, yemek veriyorlar. Yani daha ne olsun? Daha bir insan ne ister? Neyse, e, kimlerden nefret ediyor dünya? İşte onlar açıklandı. Amerikan Style dergisi Binlerce ama binlerce kişiyle yaptığı anket sonucunda sinema, müzik, televizyon dünyasının en çok nefret edilen 20 ismini belirledi. İsterseniz bu 20 ismi hep beraber göz atalım. Uluslararası içerinde... liste mi? Uluslararası liste. Vay be. E, belki sizin de nefret ettiğiniz birileri vardır. Ülkemizden isim. birileri var mı Türkiye'de Bakayım. Yok. Ama mesela e, şey de var. Justin Bieber nefret edilenler arasında. Hadi Sinan ya. Akçıl'da herhalde Arpeşi'nden gidecektir diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Justin Bieber 8. sırada nefret edilenler listesinde. Hmm. Ee, birinci sırada kim var? Kim Jong Il mi? Kim Jong Il değil canım. Sanat camiası hep bunlar. Ha, bunlar sanat camiası <gülüyor> Givenchy şey Petro var bir numarada. Hay. Nasıl gıcı kaparsın? Vallahi yani evet yani. Şöyle bakıyorum. Red Expectations'tan sonra hakikaten o, o listeye benim için girmiştir. O kadın bir kadın daha vardı senin. Ay vay şaydeki kadın Nicole Kidman mı? Nicole Kidman listelere girememiş. Yok mu? O artık hakikaten nasıl an bir şey? En Hedevey var mı? En Hedevey. En Hedevey. Her hala galiba. Aya bakayım. En En Hedevey var. Var mı? Hemen Justin. Ha, o zaman o <gülüyor> da <gülüyor> Justin Bieber'in hemen. Dur elkesinde. ben sana daha söyleyeyim o zaman ya. Oktay çok iyi gidiyorsun ya Dur, o, üç, şey. Üçünü bulduk mu? Üçünü bulduk ee, Başka kim o? Yabancılardan dedin değil mi? Angelina Jolie istememez misin? Var mı Angelina var. Jolie? Var olmaz mı efendim Angelina Jolie bizde düşünüyorum O çok izliyorum. doğru olmamış ya Angelina Jolie ya, Nefret Aynı edeni de var çok, çok seveni de var Yani zaten onun için öyle derler Ya çok seversin ya nefret edersin Yani onun hayatında çok affedersiniz ama grilere yer yok Ya siyahsındır ya beyassındır Madonna'sı da var çok affedersiniz Jennifer Lopez'i de var Valla ee, vallahi hep de genelde kadınlar. Kadınlar mı? Vallahi. Bir Kanye West yok mu mesela? Chris Brown var eğer çok istiyorsan ya Chris Brown doğru. Jayleno var Doğru i̇şte... bir isim o bence o liste için. Yani genelde kadınlar. Jayleno da mı var? Jayleno da var. Onu Demir. da bir gıcık kapıyorlarmış. Demirçen. <gülüyor> Demirçen ha Jayleno. Evet, e, bu listeye de siz de eğer bir şeyler... Biz de kendi e, Niye şey... böyle nefret listeleri oluşturuyorlar ya? Yapsınlar en sevilenleri. Yani nefret değil de gıcık kaptığınız falan diyelim. Yani bu adamlar değil. kendilerine çeki düzen versin diye mi yayınlanıyor yani? Ya hareketlerine dikkat etsinler. Bir sonraki sene ona girmemeye çalışsınlar. Gayret etsinler çalışsınlar. Derdimiz bu demiş yani. Star gazetesi. Star gazetesi dediğim... Star dergisi. Çok teşekkür ederiz. Bizde gazetesi var da orada dergisi ben ondan karıştırdım. Abone. Bu arada haciz gelmiş ya. Kime? Yıldız Tilbe'ye. Aa. Vallahi bir buçuk milyon TL'lik haciz gelmiş. Canım benim... Oktay canı benim niye öyle... Vallahi Valla Türkiye'nin yani ender marjinal şarkıcılarından biri bence Yıldız Tilbe. Doğrudur. Yani ne giyse oluyor. Ne hani giyse. mesela bazı bazı şarkıcılarımızda öyle bir şey var ya. Bir kıyafetini bir şey yapıyor, saçını bir boyuyor falan bir şey yapıyor. Olmuyor. şekle sokuyor. Olmuyor yani bir olmamış. Bakıyorsun olmamış. Yıldız Tilbe'de oluyor. Yani o yüzden şey ayrı bir seviyoruz. Marjinal yani. işte hani onda bir abes durmuyor. Ama maalesef bu günlerde Bir buçuk milyon lira neyden gelmiş? Şirkete e, şarkıcının taklitlerinden şey alsa o <gülüyor> Yemin ediyorum dünya para girmesi lazım kadıncağızın eline ya. 2004'te sözleşmesi olmasına rağmen Başka şirketten albüm çıkardığı gerekçesiyle Yıldız Tilbe'ye açtığı davayı kazanmış müzik şirketi Ona ödeyecekmiş de Belki acaba onun Yıldız Hanım'ın taklitleri mi çıkardı ki o albümü? Çünkü öyle bu bir şey olabilir. olabilir yani Herkes çok başarılı çünkü en Ben çok en son Asuman yapamam... Krause'yi seyrettim o da çok başarılıydı yani. Yıldız Tilbe taklidi mi? Yok. Ha ben görmedim onu. Ya şey işte. Ee, benzemez kimse sana da... Ha öyle mi? Tabii tabii. O çok başarılıydı. Ülkeyi mi terk edeyim diye sormuş Yıldız Tilbe. Allah'tan kararına. biz atın mıyız dememiş. Orada bir bir marjinallik daha yapabilirdi. Ülkeyi mi terk edeyim biz atın mıyız? <gülüyor> Yıldız Hanım anlaşılmadı dediğiniz. Olur öyle. Ne yapacakmış? Valla işte şu anda zor durumda bir buçuk milyon TL'si. Tabii. Yok abi onu bir kenara koy demiş böyle elleriyle <gülüyor> böyle bir kenara koy abi onu demiş. <gülüyor> <gülüyor> çok özür, çok özür Yine kurumsal e, iç <gülüyor> hizmetler esprisi yaptık. yaptık. Özür diliyoruz. <gülüyor> özür dileriz. <gülüyor> Bundan dolayı özür diliyoruz ama... Abi ne yapacak kadıncağız ya? Anlaşırlar ya herhalde. Nasıl ya? Sonuçta şikayetini abi geri çektik. Senden zaman benden çok... de isteseler. Ben de yani zor duruma girerim yani. Hiç, hüküm verildikten. abi yok ya yok. <gülüyor> hüküm verildikten sonra Fahir. Ha. Çünkü sen e, dün hukuk fakültesindeydin. <gülüyor> evet abi. Yargı yargıyla ilgili bazı şeyler söz. Mesela bir mahkeme hükmü veriyor. Evet. Ondan sonra e, müşteki olduğunu söyleyen şikayetini geri alırsa. Evet. Şey oluyor mu hüküm? Eğer kamu davasına kamu davasına döndermişse... Yok, mesela böyle bir dönderilmemiş, vazgeçti taraflar, evet vazgeçti. Mahkemeyi aldatmaktan <gülüyor> ömür boyu, hapse ceza saldı. Aldatmak kim aldatıyor? Ya mahkemeyi me meşgul etmekten değil. Hadi ya öyle ömür boyu ceza, ömür mı? boyu cezalar var ota. Sen acaba hiç girmesen mi ya bu şey? Ben hukuk fakültesine yeni <gülüyor> bir anlayışla girmek istiyorum. Emir Bey çok teşekkür ederiz. Ne demiş? Saat beşte yat. Sonra sizi dinlemeyi yedi kalk. Sevgili olsak yapmam vallahi değerinizi bilinmemiş. Teşekkür ederim. Biz i̇yi, sizin değerinizi biliyoruz yani efendim. iyi bir şey mi dedi, laf mı soktu ben severken hafif canımı mı yaktı öyle bir öyle bir ürperti hissettim yani. Değerimi bilin diyecekmiş ama saat 5'te yattığı için Emir Bey kafalar biraz. <gülüyor> biraz. Biz sizin değerinizi her zaman biliyoruz Emir Bey. Çok teşekkür ederiz. Güle aydın tekrar. Herkes evet, O zaman günümüz. bize şeyi göndersin. Kaçta yattığını ve kaçta, kaçta kalktığını. Bakalım akşam yatmak bilmiyim, sabahta kalkmak bilmiyim. Biliyor musunuz? Biliyor. O ortaya çıkacak. E, o zaman bir e, Oktay Bey, e, bir Sam Gray ile devam edelim. Bu arada bir şey soracağım ne? ya. E, A stüdyosunda bugün bir eksiklik mi bir var? Bir eksik var. Çünkü bir yani bir bir kişi yoksa bir eksik is Fair. Yani o neredesiniz? Bir arkadaşınız vardı. Vallahi nerede nerede bir... Egemen arkadaş... miydi? O arkadaşı ben bir saniye... Neydi adı? Onu da hatırlamıyorum. Galiba Egemen'di. Ben de yanlış oldum. Ben de mi? çok samimi değilim ama inşallah. <gülüyor> egemendi tişört mü yaptırsak Ege'ye ya? Vallahi e, yakışır da. Sever çünkü şöyle Esprili tişörtü seviyor çünkü Ege. Bütün tişörtleri esprili adamın. Adam yani... esprili abi sonuçta yani. <gülüyor> <gülüyor> Tişörtünün esprili olması değil <gülüyor> mi? Onu da dik koy. Onu bir kenara koy. <gülüyor> Abi o zaman güzel bir şarkıyla devam edelim. Ay. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak, bak. Topla. Sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern sabahlar. 8.51 oldu saatimiz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bir saatin daha sonuna geldiğimiz şu dakikalarda tatlı bir hüzün. Bir burukluk, bir, böyle bir ezik. Bir eziklik Bir var. ezik, bir kompleksli. Böyle, böyle hakikaten böyle bir, kim, bir, bir nefret tohumları bir içimize şey yapmış bir, bir pis. Pis böyle nasıl böyle pis, şey. Pis olmuyor ama tam anlamıyla o yerde Hakikaten kendimizi pis yani. adeta pislik gibi hissettiğimiz şu dakikalarda. Yani sizden bahsetmiyorum sevgili dinleyiciler. ile benden bahsediyoruz. İkimiz i̇kimiz, i̇kimiz. i̇kimiz bir Oktay. İkimiz bir. Faya bir şey soracağım. Sor canım. Ee, şimdi ben yani... Naçsanı gözlem yeteneğime ve güvenirim. Yani ben de ben de bu yeteneğine hani... güvenirim zaten <gülüyor> Teşekkür Oktay. ederim. Benim güvenmeme mi güvenirsin yoksa sen de benim gözlem yeteneğime mi güvenirsin? Sen hem gözlem yeteneğine güvenirim hem senin güvenmene gözüm kapalı güvenirim. Çok teşekkür ederim. Çok sağol ama yani son günlerde Şimdi senin bu güvenirim... ama yani ama dedin. <gülüyor> amadan önce söylediğin her şey ben kendim, Kadık oldu. kendimle ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani tabi ki buyuracağım. Faire yani son günlerde senin bu güvenini daha doğrusu bana olan güvenini sarsmak istemem ama son günlerde karşılaştığımız olaylarla bu biraz böyle bir bu konuda bir güvenim sarsıldı Fahir. Kafamı şöyle yapıyorum ki. Şöyle hafiften şöyle sağa sola bir, bir hafif küçük titretmeyle. Sars, sarsıldığını gör diye bak şöyle. Aa, şu, şu şekil. şekil. Ee, mesela dün işte ee, Ankara Hukuk Fakültesi'nde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Birleşik Hukukçular Kulübü'nün ne ödülünü aldık biz? Ceri'yi değil iyi kantar. Ödülünü, yılın en iyi radyo programı ödülünü aldık ya. Orada ödül alan pek çok kişiden kişinin de konuşması sırasında biz oradaydık. Konuşmadı aslında soru cevap yaptılar değil mi? Evet. Böyle bir soru cevap kısmında oradaydık. O da Orada çok mesela... güzeldi ya. Benim hakikaten çok hakikaten hastası oldum evet. yani. Çıkıp evet. öyle hani 3 saniye bir şey teşekkür ederiz bize buna layık gördüğünüz için demiyorsunuz. Yani diyorsunuz bunu ama öğrenci arkadaşlarının sorularıyla da yani herkes nereden baksan 15-20 dakika daha detaylı bir şekilde hem fikirlerini hem düşüncelerini hem soruları cevaplama fırsatı buluyor. Buluyor evet. O isimler, o isimleri de aslında bir analım. Cüneyt Ünal vardı mesela Suriye'de esir düşen kameraman görevi sırasında esir alınan 90 günlük bir hapis vacilası olan evet, böyle bir şey yaşayan bir kameramanımız vardı o yılın haber kameramanı mı gazetecinin özel, özel ödülünü aldı özel ödülünü aldı Erdoğan Aktaş aldı ATV haberin başındaki isim evet. ATV haber adına dün Mesut Yar vardı Mesut Yar aldı programda alında hmm. Asuman Davak aldı Asuman Davak Kurtuluş son durakla aldı evet, onun 20 dışında 20, bir gün öncesinde Can hmm. Dündar galiba e, ödül aldı ondan sonra aklımızda kalanlar Mehmet Mehmet Çaça aldı evet ödül aldı Bizim gördüklerimiz bunlar, bunlardan pek çoğunu gördük biz evet. dün e, ödül törenine katılanlardan ve şey oldum. Yani e, bunlar arasında bana o ödül törenine gitmeden önce isimleri sen bana saysan bana sempatik gelenler vardı ve sonsuz antipatik <gülüyor> bulduklarım vardı. Mesela. Şimdi o, Bunlar tamamen birbirine değişti mi diyorsun? Ne diyorsun? Tamamen değişmedi. Ama yani sarsıldı biraz. Sempatik, yani o, yani... sempatik gelenler, e, özellikle sempatik gelenler, o kadar da sempatik yani. O kadar da kafası da o kadar da çalışmıyormuş yani diye böyle bir şey oldu hem antipatiklik yönüne doğru aktı hem de böyle bir soğuma oldu Fahir yani açıkça ifade etmem gerekirse diğer o sonsuz antipatik gelenlerde de Tatlı hafif resim. bir oynama oldu yine antipatiklik şeylerin batik kalmak zorretiyle yani o, o yani bir ee, sempati, antipatik, kartelası olsa mesela daha az yine, antipatik gelir. Ama biraz daha açık renk. Evet, yani açık. ne kadar güzel açık renk. Yani biraz daha o yana Efendim Şimdi o yüzden yani böyle bir e, son iki üç gündür şey oldu. Allah Allah ya. dedim yani. Böyledi de başımda da bir şey gelmedi. İlk defa geliyor dedim. diyerek yani duvarlara bakıyorum iki gündür yani. Şimdi bak mesela Kenan Evrenalıoğlu ile ilgili haber var. Hay Allah, gene gene Kenan Şimdi, çıktı. Ya her... beni dün Hakan Altuna benzettiler sevgi dinleyiciler. Ya. Yani şu yaşımda bir daha yani bir daha değil ilk kez. Yani türlü türlü adam'a benzetildim ama, ama Hakan Altuna da o, ilk kez benzetildim ya. Yani. O seni birine benzeten o daha doğrusu Hakan Altuna benzetildi arkadaşımızı fark etti mi o herkesi birine benzetiyordu. O da olabilir. Ege'yi de kime benzetti? Ege'yi de Erdil şey. Yaşaroğlu Erdil Yaşaroğlu'na benzetti? Erdil Yaşaroğlu'na benzetti. Ben de bir şey oldu zorlandı çocukta. Oktay, Oktay seni benzemez kimse sana ya. İnsan diye düşündüysen herhalde ya aşk olsun. Bulamadı yani. Seni benzetmek e, kolay mı? Çok teşekkür Biz ederim. Biz benzetemiyoruz. De. Kim benzetecek? Seni bence biraz kıskandı Şufayir. Ya yok o kadar genç işi tıraş yaptım. Tıraş yaptım değil mi sevgili dinleyiciler? <gülüyor> saç tıraşından bahsedelim. <gülüyor> evet. Genç işi saç tıraşı yapmama rağmen beni Hakan Altun'a benzettiyse zaten benim şu dakika itibariyle söyleyecek lafım yok. Yatacak yerim de yok. Evet Hakan Altun'a. Ya da o arkadaşın yatacak yeri Galiba yok. ilk defa Hakan Altun'a benzetildin değil mi? O bana biraz ağır geldi ya. <gülüyor> Yani iyi bir Kenan İmirdalolu şey. falan vardı. Kenan İmirdalolu'nun suç, ben sana söyleyeyim, görünmüyor ortalıklarda Ondan sonra beni mağdur ediyor, Hakan altında baş başa bırakıyor beni. Sen yani elinden geleni yapıyorsun. Kenan İmirdalolu hiç çabalamıyor. Hiç, hem de hiç. Senin yani. ona benzemek için. Basacağım bu yıl bundan sonra. Aman ya, dur Fahir yapma. yapma. bir çılgınlık yapacağım burada. Lütfen karışma. Niye bu yuyu basıp ne yapacaksın ya? Anlamadım. İşte Kenan Demirzaloğlu'nda şey yapayım diye. Şu anda bu yuyu mu? Öykünüyeyim diye. O bıyıklı ya bir bir dizisi mizisi yok mu onun? Öyle otur bir şeyleri var değil mi? Doğru şeyde oynuyordu. Ya yani neydi o? Gene <gülüyor> sürekli izledim. Yer gök açtı. Yer gök açtı oynuyordum. Kenan İmirzaloğlu Cihangir'de e, gayrimenkule yatırmış Kenan İmirzaloğlu bütün paraları. İyi Allah bereket versin demiş ya. Ben demiş kazandığımı gayrimenkule yatırıyorum demiş. E, binayı tamamlamış. Aldığı dairelerde bir binayı yapmış. Oh. O binayı da neye Mis. çevirmiş? Otele mi? Nasıl otele? Butik otele <gülüyor> Butik mi? otele çevirmiş. Yepa! Bravo. Butik otele çevirecekmiş. E, bakalım altında da böyle bir yer varmış. Oraya da, da kiraya, kiraya verecekmiş. E, Buradan için... Kenan'a kıpss. Aman Kenan'ın Mirzat olduğunu söyledi Ay, bari. Evet yanlış anlaşıldı. Saçma <gülüyor> sapan bir şey oldu. Cihangir'e el attı diye bugün e, biliyorsun önceki gün şey vardı Burak Hakkı değil de. Kimdi o araba alan? Araba alan. Özışık. E, e, e, e, anladım tamam. E, Şekip Ayhan değil. E, o vardı bugün de bu var. Yani ünlülerin. E, Gayrimeşgul dünyası. Evet mal dünyası <gülüyor> e, para dünyası konusunda bugünkü şeyimiz de bu. Yeni, Cihangir'de kendime benzeteceğim mi demiş. Cihangiri de şık bir yer yapacağım demiş. Çünkü biliyorsun Sinan Çetin uzaklara gitti artık. Bıraktı değil mi Cihangiri? Bırakmadı canım. Bırakmadı herhalde de onu en son bir yere götürüyordu o ya Ali Ağoğlu reklamda. Ha doğru. Nereye götürdü oğlum? Gözlerini kimse, bağlatıp. Kimse bilmiyor nereye götürdü. Yani öyle Ağoğlu bir yere götürecek olsa yemin ediyorum hiç sesimi çıkarmam. Nereye gidiyoruz? Bağı... Çok... <gülüyor> Valla <gülüyor> elinize sağlık çok güzel olmuş buralar. Ben bağırırım demem. Ben Sen bağ demez misin? Ne? Götür beni dersin götür sitelerin olduğu yere götür diye. <gülüyor> Vallahi bilmiyorum. Oraya gitti herhalde Cihan boş kalınca da Kenan İmrzalıoğlu. Kendisine e, kolay gelsin diyoruz. Allah utandırmasın diyoruz. Allah utandır. boşa esnaf... Allah ut boşa çıkartmasın Oktay. Allah ututları boşa çıkartmasın bir esnaf dileği olarak Kenan e, kardeşimize Kenan buradan kardeş. başarılar diliyoruz. Kenan, Kenan kardeş. Kenan kardeş. İyi bir saati daha yedik bitirdik ve Oktayım. Afiyet olsun hepimize. Afiyet olsun. Hepimize afiyet olsun. O zaman bu saati Sam ile bitirelim. Sizce de bir sakıncası yoksa... Bir olur mu canım yoksa. Sam sakıncası olacak? Ya da istiyorsan şey de yaparız yani. Sam daha. Gray dedin Sam Gray olsun. Hayır. Sam Gray dediysem Sam Gray olur. O, kadar, o derece. Bitmiş gitmiştir. Evet bu saati de kapattık. Ondan sonra önümüzdeki saate bakacağız artık. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Ve fon başlar. 9.06 oldu saatim sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar'da yeni bir saatin başından hepinize günaydın demenin mutluluğunu yaşamanın tatlı hazzı içimizde bir kıvılcım şeklinde çaktı. Ve sizlere bunu aksettirmek bir yangın gibi e, içinize yaymak bize bir... Dert oldum. Yeterli. Yeterli. Haklı Başardaki... gururunu demedin diye şey yapacaktım, uyaracaktım. Haklı dışında bütün şeyleri kullandım Fahir. Maalesef. Oraya ben niyet öyle yola çıktım da işte Oktay yolda. Onu demeyince. Bizde öyle bir mantık vardır biliyorsun. Ne mantığı o şey. <gülüyor> ne mantığı? <gülüyor> yani e, kervan yolda düzülür mantığı. Evet. <gülüyor> evet kervan yolda düzüldü sevgili. Fahir <gülüyor> resmen gibi. sesini bir enstrüman gibi kullanıyorsun ya. Yahu Oktay deme. Şu anda zaten. bağlama gibi mesela <gülüyor> aşık atışması kendi kendine atışan aşık fahiir önç yakalandı e dünyanın bütün insanları e, okta neydi ya ben neydi benim sıfatım neydi ya dünyanın bütün, bütün adamları, adamları, adamları. fahiir önç evet adamlarını ben insanlarına dönderdim olmadı e, e, akilde döner bir tek adamlar <gülüyor> insana ay onu demeyin bana lütfen <gülüyor> evet e, buyurun radyo türün 98. özel gösterimi stoka de Lanetli Kan diye geçer. İntikam üçlemesinin yönetmeni Güney Koreli sinemacı Çan Park chan Çong... Amerika'da çektiği ilk film olan Stalker, Lanetli Kan yani başka bir deyişle Lanetli Kan 32. Uluslararası İstanbul Film Festivali'ndeki gösterimlerinin hemen akabinde 26 Nisan'da vizyona giriyor. Babayın ölmesiyle annesiyle bir başına kalan Indiana'nın ilk kez tanıştığı gizemli amcasıyla arasında korku ve öfkeden doğan bir enteresan bir garip bir ilişkiyi anlatan filmin kadrosunda Kimler kimler Nicole Kidman mı istersiniz Mia Wasikowska mı istersiniz Matthew Goode mi istersiniz Daha neler isterseniz Onu istediklerinizi de, de şeye yazabilirsiniz Mia Wasikowska O kadar büyüdü mü ya Ya o kadar büyüdü Oktay Abisi çok büyüdü. Maşallahı var. Hoş geldiniz. Mia Vasi Oscar. Herkeslerden önce 24 Nisan 2013 Aşama günü Armada Sinem maksimumda saat 21.30'da bu filmi seyretmek isteyen sevgili dinleyicilerimize bir imkan sunmak bizim boynumuzun borcu. Hay hay. Evet. E, sizlere Stalker filmine e, özel gösterime davetiye vermek e, i̇stiyoruz. istiyoruz. Kabul buyrunuz efendim diyoruz. Neye göre verelim? Kime göre verelim? Güzel şeyler, da... güzel şeyler yazılmış ya filmle ilgili. Filmle ilgili güzel şeyler de yazılıyor. <gülüyor> güzel şeyler, Nicole Kidman'a onu, onu bir kenara koyalım abi demiş yönetmen. Ee, Çamvuk Park böyle böyle yapmış eliyle Nicole Kidman'ı bir kenara koymuş ve filmle ilgili güzel şeyler. E, madem söylemiş. bu böyle bir korkacağız ger... yani. Korkacağız, gerileceğiz madem öyle. Bu güzel. Sen de... sevmiyor muydun korku filmini? Kim seviyor Oktay normalde? Tabii ki ben... Ben seviyorum yani. Senin yani... beğenilerine saygı duyan biridir ama... <gülüyor> yani biraz garip bir şey de... Ege Ege tiksiniyordu galiba. Yani, yani... bir kere konuşmuştuk yayında... Sen de sevmiyordun, sen de Ben sevmiyorum ya, sevmiyorum. Hmm. Yani bana desen ki gençlik komedi mi... Affedersin korku filmi mi? Gençlik komedi derim. Bana desen ki sen bilim kurgu mu... Yoksa korku mu? Bilim kurku derim efendim. Bana desen ki dram mı? Korku mu? Ben sana dram derim efendim. Daha da devam edebilir mi Yo, Anladım sen... yani hep anladığım kadarıyla e, Hep korku izlemek istiyoruz <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu anlamışsın? Hep korku, hep korku nereye kadar? Nereye ya, kadar kendi, bazen, sonraki hakikaten. tercihin oluyor yani. Evet sonraki tercihim oluyor İlk tercihim olmuyor hiçbir zaman Bir eziyet oluyor bana Ama güzel bir korku filmi de yani hakikaten yani İyi bu... bir korku filmine asla hayır diyemem doğrusu. Yani Şu... kötü korku filmi çok çirkin oluyor tamam mı? Acı sevmeyen adamın acı yemek için kendini zorlamasıyla eşdeğer duyuyor. Hiç zorlamayacaksın tabii canım. Hiç zorlamayacaksın. Niye, zor, niye zorlayacaksın kendini? Ki ben ha? acı seven Filmini. biridirim yani. Sen öyle biridirisindir doğru. O zaman bugün korku filmi yani. yani sizi en çok böyle altınıza neredeyse kaçırma noktasına geldi dedirten film varsa onları biz bir listeleyelim de hakikaten en korkunç filmleri çıkartalım. Hayır yani. az önce kullandığın tabiri hiç kullanmamışsın gibi mi? Devam edelim. Yoksa evet, o hiç yaşanmamış biraz... gibi. Üstünü biraz ört istersen. Sende, çünkü söylerken ağzından çıkarken bir Dikne pişmanlık mi? tonu sezdim ben. <gülüyor> pişmanlık tonu. Bana bir pişmanlık tonu verir misiniz? Evet. Mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet dikkat edersiniz pişmanlık tonu mu? İki pişmanlık Çok tonu verildi. Evet. O zaman tamam. Korku filmi e, için karışık kaset mi yapıyoruz? Korku filmi için karışık kaset yapıyoruz. En korkunçları <gülüyor> ama hakikaten böyle uuu falan diyeceğimiz <gülüyor> yani sizin psikolojinizle alakası olmayan bağımsız olmak kaydıyla. insanı gündüz gündüz de korkutabilen filmler. Evet gündüz niyetine. Ya da hiç bu korkunç değildir ki diye başına oturduğunuzda ondan sonra böyle aaa olduğunuz. Ki benim öyle genelde hiç korkmam ki falan diye deyip oturduğum. Ondan sonra yarısında. Neyse bunu da sonra devam ederiz diye düşündüğüm pek çok film oldu. Ki bunlardan bir tanesi de şeydi. Hangisi? Hmm, e, paranormal Activities. Ben mesela onu çok üzüldüm. Yani korkmaktan Yok, sen daha çok... o evdeki gibi bir evde otur da bak bakalım neye üzülüyorsun, neye üzülmüyorsun onu görürsün. Ben çok hazırdım o filmi e, izler neden önce korkmaya ve zevk almaya ama yani böyle bir üzüntüyle çıktım ya yani, korkudan daha şey. Üzüntüüm de filme değil. Kendi yani zaman... Keşke başka bir film izleydik. Falan Böyle işte de... böyle bir üzüntü oldu yani. Içinde. İzlediğin saat, izlediğin yer, her şey değişiklik arz ediyor. Evet. Yani sen Doğru. paranormal aktivizizi ben 200 kişiyle beraber seyrediyor olsam bir sinema salonunda hiç o kadar şey enteresan olmaz bir şeyde oturuyor olsam bir apartmandaysın ama sen böyle oradaki evdeki gibi bir evde şey yap insan valla asapları bozuluyor bir noktadan sonra. Ya biraz onunla alakası var diyorsun yani. Ya onda biraz alakası var diye korku korkunun mayasıdır. Neyse o zaman şöyle yapalım. Telefon numaramız 210 303. -30. Sevgi dinleyiciler bizi arayabilirsiniz. Hemen korku filmlerini konuşmaya başlayalım. Aklınızdaki korku filmini alalım. Bakalım. Ondan sonra siz kendiniz kendi aranızda kıyaslarsınız. Senin var mı en son? Var ya olmaz mı? Çok çok var benim. Yani izlediğim benim en son izlediğin ıı... elbette ki yani ben az önce hayır, hayır, tek... sesimi içime kaçırdığım şeyden bahsediyorum. Onu söyleme Oktay. bir saniye. Anladım peki. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Günaydın. Sevgili dinleyiciler bize Twitter'dan da yazabilirsiniz bu arada. Twitter sorumuzu yazmadık henüz ama. Günaydın. Oradan Allah. da cevap atabilirsiniz. Allah Şunu Allah. Şunu izleyin. Korku sevenler için şu filmi tavsiye ederiz. Ya da böyle bir olmazsa olmazıdır korku filmi listelerinde diye şey yapabilirsiniz. Ben gündüz gündüz izlediğim korku filmleri var. Oktay hep diyorsun ya gündüz niyetine. Valla gündüz korkusu çok değişik bir şey. Hayır olan inancından sonra korkuyorsun ya o daha korkuyor. günaydın de. Günaydın sevgili dinleyicimiz. Günaydın. Kimle görüşürüz? görüşürüz evet. Elif ben. Elif Hanım. Neredesiniz Elif Hanım? İşteyim. Ne kadar güzel işinizde korkmuyorsunuz değil mi? Yok işimde korkmuyorum ama korku filmlerinde çok korkuyorum. Ve hala da ısrarla seyrediyorsunuz yani. <gülüyor> yok yok ısrarla seyretmiyorum sadece böyle hani yılın en iyi gerilim filmi falan deniyor ya Hı -hı. o zaman hani ama sinemada çok korkuyorum evde seyretmeyi tercih ediyorum korku filmlerini. <gülüyor> ama sinemada da yani sinemada izliyorsunuz sonra bir otoparka giderken bir mesafe oluyor bir alışveriş merkezinin evet. içinden geçiyorsunuz bir şey yapıyorsunuz falan ya evde oluyor. çünkü kapatıyorsunuz sistemi kapatıyorsunuz sonra şey yapıyorsunuz yatağa doğru gidiyorsunuz ya Banyodan biri mi çıkacak acaba, acaba diye. Evet, evet tabii oluyor o da oluyor doğru söylüyorsun Aslında daha korkunç evdir, evdir. evde. Evde izlemek daha, daha korkunç. Peki canım tamam, o zaman e, sinemada izleyim o <gülüyor> <Tamam. gülüyor> Yok canım siz nasıl istiyorsanız yani. Ya biz de size şey altına almayalım yani. Buyurun tamam. Elif Hanım hangi film? Ben siyahlı kadın diyeceğim. Siyah kadın. Ee, Black evet. Swan mı? Yok o siyah buydu. Ben. Yok yok. The Woman in Black. Bu Harry Potter'ın filmi. Anam anam anam anam. Hatırladım hatırladım. O... Ben, ben, ben bilemedim ya. Hangi film o? Ee, şey. Black Magic Woman diye geçer. Güzel de bir şarkısı vardır onun. Oktay. <gülüyor> The woman, The woman in Black. anladım. Evet, böyle. Nasıldı? Bir, böyle bir heyecanını kaçırmadan bize anlatabilecek misiniz? Yoksa? Yani böyle şey bir kasabada bir ilginç olaylar oluyor. Böyle çocuklar kayboluyor falan. Onu çözmeye birisi gidiyor. Heh. Ve o yani işte öyle bir orada bir kadın var falan. Ondan sonra olaylar olaylar. Ben birbirine bile titriyorum böyle. Olaylar olaylar. Tamam, evet. Ben hemen aldım bunu listemi. Tamam. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Elif Hanım. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ediyorum. A Hoşçakalın. hoşçakalın hoşçakalın. Şimdi Didem de tiksiniyor şeyden korku filminden ve izleyemiyor. İyi de yapıyor bence. Ee, bence iyi yani benim bu biliyorsun korku filmi izlediğim dönem sınırlı. <gülüyor> Yılın belli zamanı oluyor yani biliyorsun. O da genelde bu döneme denk geliyor. Bu döneme geliyor. denk gelir hep. Denk gelenler. Günaydın efendim. hu Günaydın. Maalesef. Maalesef alamadım ya Allah Allah. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> böyle oluyor hep böyle. Bizim telefonumuzda mı bir şey var? Neden bir şey var? Bir şeyler bir şeyler. Olaylar olaylar. Neyse ararsın sevgili dinleyiciler biz şey yapamıyoruz Tam alamadım yani Hep gençler Fahir bu filmde evet, oynayan Evet hep gençler de günaydın efendim Günaydın Günaydın kimle görüşüyoruz Barış Kanal ben, ben. Barış Bey yani affedersiniz de Siz korktuğunuzda ben hiç şey yapamıyorum Nedense aklım kesmiyor bu sesle <gülüyor> Bu sesi duyanlar korksun. <gülüyor> e, Hasta olma arifesindeyim de o yüzden. Ha, tatlı bir e, kımıldanma mı var boğazınızda? Aynen öyle, öyle. Aynen abi diyorsunuz. Buyurun Barış Bey. Sizi kim korkuttu? E, e, eskilerden misin? Eskilerden. <gülüyor> Hiç fark etmez Barış Bey. The Night Owl. E, yani gece baykuşu. Ee, hani mantıklı bir film ee, Ben genelde öyle filmlerden korkarım açıkçası evet. ne, Yani böyle kanlı manlı falan filan değil de Böyle neli meli Yani nasıl bir şeyden yani, hani Bir insanın yapabileceği bir şeyler ha. Neydi filmin adı Barış Bey Night The Night Owl ee, Gece Baykuşu gece Türkçemizde Gece Baykuşu diye çevrilen Night Owl Eski bir film mi bu ee, yani baya yani, evet Ben Ayıp da sorması Barış Bey mevzu otobüsü. ne burada Burada mevzu e, Bir tiyatro var Tiyatronun baş oyuncusu e, Kafayı yiyor e, Ve adamı açıkçası oyundan atmak istiyorlar hmm. e, Diğer oyuncular da e, O da bunu hissediyor ve e, Siz atamazsınız da, ben istifa ediyorum diyor e, Yok e, Siz atamazsınız ben hepinizi temizlerim diyor ha. Sonraki temizlik operasyonu maceraları Sonraki temizlik operasyonu maceraları Siz kaç yaşındayken seyrettiniz Barış Bey? Ben e, galiba orta 2 ya da orta 3 değilim Ama Barış o Bey o zamanki psikolojik ha. videosu bende vardır yani Videosu Evet Vay be Ortaokuldaysanız o zaman 2005 mi acaba? Çünkü birkaç film var Night Owl değil de Bu galiba 93 olan 93 olan 93 o. olandır evet He, Tamam evet bu tamam Vay be Barış Bey evet, ama gerçi o dönemki düşün. psikolojinizde bir ergen düşüncesiyle düşünecek olursak <gülüyor> pek çok farklı şey de hissettiriyor olabilir. Neyse bunu da listemize aldık. Sağ olun Peki, Barış tabii. Bey teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ettim kolay gelsin. Hoşçakalın. İyi yayınlar sağ olun. Burada siz değil biz teşekkür ederiz. Nasıl Oktay? Çok güzel şeye mi özeldin Fahir? <gülüyor> Neydi? Burada <gülüyor> soruları ben sorarım diyen yarışmaya mı ha, o. Öyle bir şey var. Öyle bir yarışma mı var? Tabii tabii. Burada soruları biz sorarız diye. Altan Erkekli... Altan Erkekli'nin sunduğu yarışma var ya şimdi yeni geldi ülkemize. He. Muscle Mind. Muscle Mind. Onun klasik lafı da Türkçe'de bir garip oluyormuş. Burada soruları biz sorarız diye. Günaydın efendim. Günaydınlar. Günaydın. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ömer ben. Ömer Bey. Ömer Bey çok çelişkili söylediniz. Öner ne ile? Öner. Ha, i̇smini bir an hatırlayamadım. <gülüyor> araç kullanıyorum da diye. Oluyor an. bazen. Oluyor bazen ya. biz araç kullanırken <gülüyor> hatırlayamadığımız oluyor, neler oluyor? Ee, benim ee, gerilim türünde yani korku gerilim türünü bir bütün olarak ele alırsak bu e, efsanevi bir film vardır da yeraltı canavarı. Yeraltı canavarı mı? Evet. <gülüyor> Toprak altından Bak, takılan. Türk televizyonunda din keseren gösteri. Tamam böyle dr diye gelen değil mi? Evet evet evet o. Ondan siz korktunuz mu? Korkmadık yani zamanında küçükken izlerken geriliyorduk baya. <gülüyor> küçükken izlerken gerildiğiniz <gülüyor> filmler. Onu ayrı bir gün yaparız. 10-11 o... yaşlarında izlediğimiz için o filmleri. Bey, 11 yaşından beri korku, korku filmi, filmi seyretmiyor musunuz? Rüyalarımıza giriyordu yani. Ha rüyalarımıza giriyordu. <gülüyor> Vallahi tamam. aslında Öner Beyin söylediği doğru. Ben de mesela çocukken bir şey filmi seyretmiştim. Öner Bey bilir bu tip filmlere meraklı bir insan olarak bu plajda insanları şeye çeken. E, Kuma çeken. Kumu, kumun e, dibine çeken, içine çeken bir şey vardı. Hmm. Hiç görünmüyordu ama böyle bir... Uzun süre plajlarda yürüyemedim ben. Yani hep deniz, de, deniz kenarından. Çünkü denize birazcık sen Cavs var. Bu tarafa gelsen o biraz canavarı gelsen... var. Yani ne, çok zor zamanlar geçirdik ya. Vallahi. Yukarı tükürsen bu aşağı tükürsen sakal. Öner <gülüyor> Bey, Öner Bey ben de teşekkür ediyorum. Şu anda konuşmanın sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Sizin ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Görüşmek <gülüyor> üzere hoşça kalın. Sağ olüştük abi. Yeraltı ya. canavar. Ben, ben de sen ATV'den biliyorum o filmi. Hep ATV verirdi çünkü tabii yani. Özel bir televizyon kanalı lütfen. <gülüyor> Doğru. Ben de Entity'yi seyretmiştim Karabasan diye de. Ne ülkemizde. Entity mi? Entity Karabasan diye. Ay ay ay yıllarımı yıllarımı şeye verdim ya vallahi o film yüzünden yıllarım heba oldu. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz fendi? Burcu. Burcu Hanım hoş geldiniz. Hoş Aramızdaki mesafeli ilişkiyi koruyarak buyurun söyleyin. <gülüyor> şey Ben tam yetişemedim ama gerilim korku filmleri konuşuyorsunuzdur inşallah diye aradım. Saçma büyük. Valla keşke başka bir şey dileseymişsiniz. <gülüyor> Biz de tam onu konuşuyorduk. Çok iyi. <gülüyor> Ben tane söyleyeceğim bir tanesi e, hakikaten gerildim geçen izledim Polanski'nin e, Rolmer'inin bebeği diye bir film evet. Rolmer'inin bebeği diye de evet. evet. Aha, hakikaten hakikaten çok da hakikaten çok gerildi çok böyle çok sinir bozucu bir film evet. bir tanesi de çok saçma gelecek ama Jennifer Lopez'ın oynadığı Dışer diye bir film vardı Hücre diye evet, evet hatırlıyorum o da hiç biliyormusun bilmiyorum biliyorum, biliyorum. çok iğrenç sahneleri vardı mesela böyle bir at dururdu böyle masum masum. Bir zaman böyle yukarıdan camlenip atı beş parçaya bölüp bize tüm organlarını falan gösterirlerdi böyle işte. Evet. Bir tane adam vardı mesela piercingli. Piercingine perde takılıydı. Adam yürüdükçe perdeler açısındı. İşte bak mesela <gülüyor> o benim korktuğum tip şey olmuyor ya. Ben ya ondan korkmuyorum da. korkunçtu iğrençti böyle ya yani. bebeği mesela gerçekten korkunç. O çok iyi bir gerilim gündüz film. korkusu dediğim gibi, Gündüz niyetine. Evet. Yani gündüz niyetine <gülüyor> korkulacak bir film. Hakikaten Burcu Hanım'ı evet. Seviyor musunuz siz Burcu Hanım korku şeyini? Ben en yani çok tamam da korku filmi izlemezsem ölürüm gibi değil ama severim yine de. Ara ara severim az yani. dozlarda alıyorsunuz. Az değil az, mi? az alıyorum hemen. Tamam sık sık. ses tonundan öyle güzel bir korku filmi izleyicisi gibi ya yani böyle Çok teşekkür ederim. Ba Sesli böyle de korku filmi gibi dediniz yani. Hayır öyle demedik aşk öyle olsun oğlum. Öyle demedik. Mi? Öyle Burcuğalım? İyi yani falan öyle mi dedik? Bir daha söyleyeyim. Yani güzel bir korku filmi izleyicisi havası var. Yani böyle en Evet yani izlerken böyle korktuğu zaman yani rahat. Rahat olabilecek. Yanında rahat tabii edersin canım. yani Burcu Hanım'ın yani. Evet tabii. Öyle bir şey var. Siz kimle seyrediyorsunuz korku filmlerini Burcu Hanım? Ayıptır sorması. Genelde kendim seyrediyorum. Tek ya. başına. Çünkü çok tribe gidiyor insanlar sonra böyle. Ay uyu falan yapıyor. Ay sevmiyorum böyle şeyleri. Tribe giren arkadaşlarınızı. Aa. a, aa -a. Evet bence evet. de Aa çok iyi yaptınız. Bizi ne diyor sunuyorum onlara. <gülüyor> <gülüyor> Peki, Peki Burcu Hanım <gülüyor> oldu. Teşekkür ederiz. Tamam, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Reklam öncesi bir tane daha alalım sevgili Oktay. Sevgili dinleyiciler reklamdan sonra devam edeceğiz ama reklam öncesi bir dene, bir dene daha alalım. Bir dene daha alalım. Biz neye davetiye veriyorduk? Stok'a lanetli kan. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın beyefendi. Kimle görüşüyoruz? Hoş geldiniz. Ben Ömer. Ömer Bey. Yani bu sefer Ömer değil de Ömer öyle değil. Ama kişi yine mi? aynı kişimsiniz. Evet sanki öyle bir intiba <gülüyor> yarattınız ya. Yok yok aynı değil. Aa, Hatta aynı daha değil. önceden doktor Ömer diye isim takmıştınız da bayağı oldu. Öyle mi? Ne oldu bitti mi doktorluk? Yok ya yüksek saflı askerlikten dolayı uzattığım için öyle bir şey yapmıştım. Biz de manyak, manyak şeyler yapıyormuşuz be Ömer Bey. Yani Kapalı göre takılıyoruz. Ben de anlamıyorum. Her sabah dinliyorum ama. Hakikaten biz de anlamıyoruz. Biz yayın bitince de anlamıyoruz. Ne anladık diyoruz hiç? Evet, bugün ne? yaptığımız yayından ne anladığınızı özet geçin diyoruz. Böyle bakıyoruz birbirimize. En iyisi yani bugünkü konumuza konsantre olalım bence bugünü kurtaralım. Evet Ömer Bey buyurun. Evet, olan iki tane seri var. Biri Çakin'in yani Çakis serisi Çok, Çok ve güzel ve seri. Gelini. Çok güzel seri değil mi yalnız Çaki serisi ya? Ya o Chucky çok psikopat bir karakter ya. Evet. Yani izledikçe zevk alıyor insan. En güzeli de gelini galiba. Yani Chucky'nin gelini onu. Gelini olur. Gelini, işte, Chucky gelini Chucky, Chucky gelini, gelini. Gelini gelini. Yeterli. Evet. E, Chucky'nin gelini onu yazdık. Diğeri ne Ömer Bey? Diğeri aynı dönemde izlediğimiz e, bir numara yine korku serisi Freddy. Freddy'nin. Herm Freddy. sokak kabusu. Herm Sokağı'nda. Olaylar olaylar. Ya ben o Freddy'ye bir ısınamadım. Ben de ya. Çok, evet ben de hiç çok, ısınamadım. Yani. Çok istiyorum ısınmak ama olmadı yani. Bak mesela Chucky öyle değil. Chucky hemen beni şey yaptı ama Freddy. Kaç tane vardı bu Freddy'den? 6 tane Vallahi falan vardı bir, benim hesabımda. 6-7 tane vardı. 6-7 tane. Bir tane de Ömer Bey'den koy. Ettim mi sana 7. Al işte. Bayağı da bir emek istiyor yani. Sıfırdan başlayayım desem. Freddy emek Yok. ister. Orada oynayan oyuncu bir daha başka bir yerlerde takılmadı değil mi? 7 tane çekiyor. Ondan sonra yatış. Yok. Valla görsek de tanımayız ki yani o tikteki bir adamı dışarıda görsen tanımak Ya diye. onun oyuncusu çok aslında sempatik bir adam yani öyle komedi filmlerinde oynayan da bir adamdı. Ee, neyse bir yerlerde görmedik. Peki çok teşekkür ediyoruz Ömer Bey. İyi yayınlar. Çok, çok teşekkür sağ ederiz sağolunuz efendim. Ağzınıza sağlık diyoruz hoşçakalın diyoruz hop gönderiyoruz Ömer Dördünde e. birisi e, oynamış Fahir aynı kişi oynamış Dördün Robert Englund. Dördünde birisi Englut. üçünde de başka birisi oynamış. 4 filmde Robert Englund oynamış. Başka da bir esprisi yok dediğin gibi i̇yi. Televizyon serilerinde var İyi, iyi. i̇yi o odayı. Ama durumum iyi demiş i̇yi, iyi, iyi, Durumum iyi demiş Aa, yani. O zaman bir reklama gidelim de ondan gidelim. sonra devam edelim Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar oh da, Şunları bir yeterli de de bitsin ya de Pardon ben bakar mısınız Pardon ben Pardon Pardon, bakar mısınız? Bir saniye Siz ya. Siz de bakın. Ama herkes... <gülüyor> Hepsi başka bir yere bakıyor abi bunların. Bak. Çocuklar. Beyefendi. Yeterli ama. Be beyefendi. Bakar mısın? Yeterli beyefendi. Teşekkürler ya. Of. aa of bu be. ne ayol? Kafamız şişti ya. Kafamız şişti. Anne, kafam şişiyor anne. Evet, ee, bu güzel hatırlatmadan sonra isterseniz <gülüyor> korku filmlerine hep beraber bir akmaya devam edelim. Dinleyicilerimiz sanki akorta beklercesine... Ee, günaydın Ne için aramıştım günaydın Ne için aramıştınız Korku filmleri için aramıştınız Direkt bağladınız süper ya, Direkt bağladınız valla ben de şey diye şaşırdım Yayına bağlanmadan konuşmaya başlayan ne adam Valla valla çok Ödünlük güzel oldu ya Size veriyoruz günaydın. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz efendim söylemediyseniz ee, deha, deha ben Deha Evet doğru D ile Reha değil Deha Evet Ne kadar güzel bir isminiz varmış evet. Teşekkür deha. ederim iddialı bir isim Güzel bir tartışılır da Yani evet e Dahi e anlamındaki e Deha mı yani Yok daha'dan geliyor aslında çift ağlı bir isimden geliyor Hı -hı. Annem babam güzel bir operasyonlarını onu deha diye düzeltmişler kurtarmışlar öyle söyleyeyim Yoksa daha olacakmış Anneniz babanız Türk Dil kurumunda mı? <gülüyor> Yok. E, yani iyi niyetli değil. İyi niyetli. iyi niyetli. Evet, ne evet, kadar güzel. Nasıl tıklı yaşamasın HB, buyurun. Hoş geldiniz. Vallahi, e, hoş bulduk. Teşekkürler. E, ben Freddie ile Chucky'e artı bir vereceğim. artık yani artı bir. Artık, Oylamalara e, geçiyoruz. Çaki evet, artı bir e, puan. Vazgeçilmezlerimiz onlar bizim. Ama ben farklı bir şey söylemek istiyorum. Aa, evet, biz Bu, puanlama e, yapıyoruz gibi. Biz bugüne kadar şu an şu dakikaya kadar söylenenleri <gülüyor> puanlayacaksınız diye bağlandık Deha Bey. Aşk olsun. Okey okay. o zaman tamam, sürekli. Rosemary'nin işte. bebeği 2 puan. <gülüyor> e, Buyurun. Ya ben şeye biraz karşıyım ya. Bu e, Amerikan e, Hollywood korkularına. Onu biraz değiştirmek lazım. Yani evet. e, mesela onlar o kadar standart oldu ki. Giriyorsunuz banyoda işte... E, ilacı aldınız aynının arkasında. Kafadınızın arkasında bir şey belli. Yani korkacağınız anlar artık falan belli. Hani müzikle, eskiyle. Ama bir ring, öyle mi? Bir, ring işte, öyle mi? bir japon korkuları. Mesela onlar çok farklı. Japon korkusu ee, diyorsunuz en büyük. Korkuların tabii, en büyüğüdür. Tabii. Korkuların en büyüğü japon korkuları. Ama yani hakikaten ringte de, kız... ringteki de yani uzunca bir süre ıslak, ı, saçlı ı, uzun özellikle saçlı kadınlar <gülüyor> bende korku yarattı yani. <gülüyor> Saçların onlar bir de öne doğru hani tararken şey yapıyorlar ya yani kafayı biraz öne doğru verip oradan fışır fışır yaparsınız ya ön tarafları yani, tararken. Bir, pla, plaj fobisi başladı yani öyle dedi. Valla plaj fobisi falan değil. Bilin Yakın bilin. çevresine failin şey dediğini bilin ben biliyorum. Söyle. Gidin Lütfen şunu başka yerde tarayayım. Saçınızı kuruttuktan sonra sokaklara çıkınız diye ben uyarı e, şey yaptığını biliyorum yani. <gülüyor> Peki Deha bir şey konusunda yani tamam Hollywood şeyine karşı yani sevmiyorsunuz çok anladıkları değil ama. Çok alıştık. yani, yani tamam. sahneleri artık biliyorum. Ama o mesela ben zaten eskiye dönmek zorunda kaldım. Yani hmm. kafa farklılığını yaşamak yani mesela hmm. Japon korkusu ne? Hepimiz biliyoruz. E bu Japon korkulan Amerikan çevirilerini de izlemeye başladık. Hangi? On soruyor. korkusu, Danimarka da, korkusu. Yani böyle filmler e, Siz, ben biraz da hani... Korkuda e, yalnız ırkçılık yapıyorsunuz. Yani. Polis <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Memleketçilik <gülüyor> yapmayalım lütfen. <gülüyor> memleketçilik yapmıyor. O zaman ne diyelim ne vardı bizde. Ring, e... Mesela Ringu çevrildi. Ondan sonra İspanyol korku filmleri çevrildi. Hepsi Hollywood çeviriyor yani şimdi bu son çeviriyor, dönemde. Çeviriyor Hollywood ama kendine göre çeviriyor. Kendine yani göre Japonların, çeviriyor. O, Japonların o sahneleri uzatması Amerika'nın bir anda vurması. Ya bir, en basit bir hani e, İngilizler komik insanlar değildir ama İngiliz komik dediğiniz zaman her şey durur. Çok yani, komiktir bence İngilizler. <gülüyor> yani ya daha doğrusu yani, İngiliz komedisi. Kom İngiliz komedisi çok güzeldir, evet, yani. Yani. O yani Kuplink yani, deyince benim için akan mesela, sular durur yani. Aynen aynen aynen Kuplink her, yani herkesin duruyordur her dizleyen. Yani, yani bu ya bir Amerikanlı Hollywood korkusuna kendini kurtarıp acaba hani başka ne korkular var. Bunu değişebilir mi? E, sizden sonra ya yani, Benden sonra arayacaklar. Tabii Strasbourg. ki de abi. Yani ben bu konunun takipçisi olacağız. Ben hemen bir ek yapayım buna. Let the right one in diye bir İsveç filmi vardı. Vampir ama çocuk daha korkunç bir şey ben izlemedim. Sonra bunun çok ıı, güzel. O çocuk değil, o çocuk büyüyor ve başkalarını sürekli evet, e, alan o evet, çok inanılmaz bir inanılmaz filmdi. Bir filmdi. Kandıra, Kandıra. Sonra yine e, tam Ailesi, da konuştuğumuz sadece. gibi Hollywood versiyonu yapıldı bunun ama o tadı Hı. vermedi. Yani Deha Bey söyledi bir notu. İstesene Doğru canım. demiş. Moşi moşici mi? yani Deha Bey. Yani moşi moşi. ben muşmuşi evet. ile korkmak istiyorum diyor yani. <gülüyor> Hello ile değil, muşmuşi diyor. Biz hayır, bu hayır, şekilde hayır. Ya, biz bu şekilde yazdık Deha Bey. Çok teşekkür. Ama bir de film söyleyin siz şimdi. evet. Ya, ring ringdim o zaman eee bir far fark olsun. Ring diyoruz o zaman. Rengo diyoruz Ringu öyle ring deme. Ring. Ha ring. Ha şöyle. Moşimo Teşekkür ediyoruz. Sağ olun Deva Bey. Sonra, sonra İyi günler. İyi günler. sevgiler, saygılar bizden. Let the right one in. Let the right one in. Thank you for your. Gündüz back. korkusuna back. çok uygun bir film bak bu. Gündüz niyetine diyor Oktay Bey. <gülüyor> Günaydın efendim. Uhu. Bu arada Twitter'dan gelen cevaplar var dinleyicilerimiz. Eee telefona bekletirken. Telefona Ona bekleten. bakalım mı? Telefon için beklerken. Bekliyor. Telefonlar yani yani yani ya, ben alamıyorum. Ben, ee, alıyor alıyorum da tam alamıyorum. Günaydın efendim. Ama günaydın. Mesela Onur Bey The Shining demiş. Ee, Alo. Shining ha. dediğimiz e, Shining dediğimiz bu. Hayır. şeyin technical's'ının. Kapı arasından bakarak korkuttu. Ha şöyle. Bak Anne kapam, kafaya, kafam kapıya kafam kapıya sıkıştı. Kafam kapıya sıkıştı diye bağırdı Jackie kızının. Ender film Kübrik bağırtırmış. Kübrik bağırttırır adamı. O söylemiş Ondan sonra. Günaydın efendim. Günaydın. Ha, teşekkürler. Buyurun. Teşekkürler evet, ben... dedim ben kendime teşekkür ettim. Kusura bakmayın. Ee, telefonu e, almakta bir ben saat. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Ben Cem Özçelik. Cem Özçelik Şehir yolunda kızlar tarafına doğru gitmekteyim şu anda. Nasıl trafik Cem Bey? Ee, vallahi Söğüt Özü'ne yaklaşmaya çalışıyorum inşallah. Yani otçüden beri böyle şey, fıtı fıtı şeklinde gidiyoruz öyle fıtı söyleyeyim. Gidiyor fıtı fıtı şeklinde trafiğe... Yani akıcı var. ama yavaş. Ee, yoğun akıcı diyelim. Yoğun akıcı, yoğun akıcı. Evet. Orta tempo bir trafik var diyorsunuz. <gülüyor> evet, son, son dönemlerim yaşıyor. Yoğun akıcı, böyle yavaş yavaş gidiyoruz yani. <gülüyor> tamam, peki Cem Bey. Buyurun sizi dinleyelim hemen. Trafikte de çok meşgul. bir konuya kafadan girdiğimde radyoyu açtığımda en son bir arkadaşla Amerikan... E, İngiliz e, korku filmleri arasında komedi filmler arasında bir konuşmanız var. Evet. Konuya da vakıf değilim açıkçası. Konumuz korku filmleri efendim. Yani milliyet sizin korku filmleri. Tamam. O zaman kafadan ilk önce ring diyorum. Ringo. Arkasından da e, Japon olarak ama e, bir de e, Miss Cold var. Onun da Amerikan versiyonu çevrildi. Yine Japon korku film sinemasından. Tamam. Kayıp çağrı diye geçiyordu. Ne diye geçiyordu? Bu, e, kayıp çağrı. Kayıp yani ka. Miss Cold. Evet, Miss Cold. Miss Cold. O da e, gayet başarılı bir korku filmidir. Tavsiye ederim izlemeyen varsa. Ama özellikle Japon versiyonunu tavsiye ederim. Çünkü e, Japonlar ekstra bir e, farklı oluyorlar. <gülüyor> Kafaları daha bir farklı çalışıyor adamların. Japon kafası style'a diyorsunuz yani. Aynen öyle Japon style. korkusu. Peki çok teşekkür ederim Cem Bey. Sağ olun. Rica efendim. Hayırlı ol, trafikleriniz hayır. olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın Evet, e, Cem Bey'i de gönderin. Ringo Ringo ağırlıklı olarak söylenmiş Twitter'da da. E, mesela ne demiş Azra Hanım galiba bu? Orijinallerini izlemeniz şartıyla. Şart koşu. Şart evet. Dark Water, Ringo, Grach, Tale of Two Sisters. Mesela bunları sıralamış Tale of arkaya. Two Sisters de yani neyin kafası bu? Hey Love Tuz Tuz 2003. Günaydın efendim. Merhaba Erkan ben dün bağlanmıştım. Biliyorum Erkan Bey ben sinemaya davet etti. <gülüyor> Kazandınız da artık daha neyin mücadelesi bu Erkan Bey? <gülüyor> Mücadele değil bu <Bobby>, bir <gülüyor> katılım. <yani>. Bu katılım. <gülüyor> Katılımcı e, yayıncı. Katılımcı demokrasi, demokrasi adına Erkan adına, Bey şu adına. anda yayınımızda evet. Katılımınız için teşekkürler Erkan Bey. Müzayedeler müzayedeler efendim. Ben şatır diyorum. Ee, bu Tayland'ı serettiniz bilmiyorum ama yani iki hafta önce serettim. Ee, yani. Senetimin en kötü filmdi diyorlar yani, hakkında. Yani korktu, ağlayacaktım artık ya şimdi. Hadi ben, ya. Şatır. Yani evet. Tamam hemen Shutter. yazıyoruz bunu. Şatır. Evet, filmi. Bu da Tayland evet. kafası Tayla, evet. Bu orjinal <gülüyor> ismi Şatır mı? Yoksa İngilizcesi mi? Yani İngilizce mi ismi? İngilizce evet. evet. Tamam. Erkan Bey çok teşekkür ediyoruz. Yani nasıl ee, biz, rica biz, rica bizi tedirgin ya. ettiniz ama estafla. İsmi bile yetti yani. <gülüyor> Şatır dedi. Bir film Filmin ismi bile tedirgin ediyor. Şatır. İspanyol filmi vardı bir tane. Rek diye. mi? Evet, ben serettim işte onu. Ben korktum evde tek başıma seyrettim. onu. Ne olacak? Ya bir şey olmaz. Film bu diye başladım. Sonunda aynen. dolapları aynen. açamadım yani. Böyle. <gülüyor> Dolaplara gelesin. Vallahi bu tür dolapları açamamak aynen. ne demek? Çok güzel film. O da çok güzel evet. film. Evet, ya, yani, o Amerikan o şey korku filmleri artık çok. Ben zaten korku filmini artık çok sevmiyorum. Geriliyorum, çok sinirim bozdu. Evet. Ama o Rek de çok güzeldi. İspanyol yapımı. Rek çok güzel film. Evet, gerçekten. Erkan Bey, çok, çok teşekkür evet. ederim. Sağ, sağ olun. Kenan Bey mesela The demiş, Change Link demiş. Change Link. 1980'den bir. Şöyle mi söylüyorsan? Deşet ya, bu film deşet. Vallahi o doğru film? var, deşet. Deşet, deşet. Ee, ondan sonra bakayım başka ne söylenmiş? Hadi bir tane daha alalım da dinleyici de. Fourth Kind. Fourth Kind. Demir, fourth, the Fourth Kind demiş. Gerim gerim gerildik. Graç'ta da Sürüm sürüm süründük Evet içime doğru demiş Günaydın Merhabalar günaydın Merhabalar günaydın Kimle görüşüyoruz Arzu ben Aa, Arzu Hanım Az önce başkanım. alamadığınız telefon Yo az önce sizi mi alamadık Arzu Hanım Evet Telefonum düştü alamadım El, Ellerim kırılsaydı da bağla Resmen Resmen bir korku filmi gibi yani Değil Resmen. mi ama sabah sabah <gülüyor> Heyecandan kalbim çöptü zaten Ay aman öyle demeyin Ama öyle şeyle... Arzu Hanım Vallahi siz bize lazımsınız <gülüyor> Ne biçim konuşma oluyor ya biri ellerim <gülüyor> kırılsın diyor Biri kalbim çıktı diyor Bilmiyorum <gülüyor> otomatik olarak ben daha önce aradığımda da böyle oldu Otomatik olarak böyle bir diyalog gidiyoruz Karşılıklı Demek ki bizden kaynaklı Arzu Hanım Esnaflar Ben olduğum için benden kaynaklanan da bir şeyler Vardır mı Belki şey de, belki de. Evet. Buyurun Arzu Hanım sizi dinliyoruz <gülüyor> şimdi çok e klasik olan çok bilinen e, filmlerin dışında bir iki tane bir şey söyleyeceğim. Tabii biliniyordur onlarda ama bir tane 13. gün diye bir film vardı. Hatırlar mı kimse bilmem. Ben yaklaşık 11 yaşlarında falan seyretmiştim. dehşet Dehşette kapılmıştım tabii o yaş itibariyle. O gençlik e, kamplarında geçen Furya'nın ilk filmlerinden biriydi. O ne? çok e, etkileyici bir filmdi. Orada Jason diye bir karakter vardı belki. 13. Cuma evet, diye geçen zaten. 13. Hatta. gün diye, değil mi? 13. diyelim. Gün, evet. gün mü, 13. cuma mı? Siz ben o gün yani 13. o da bir gün, gün, gün sonuçta cuma da olabilir, de salı da olabilir yani. Belki de 13. cumaydı hatırlamıyorum. Ben 13. gün diye hatırlıyorum. Sonra bir Omen serisi vardı hatırlar mısınız bilmem evet, biliyorum ben izlemedim ama biliyorum. Evet Omen de e, fena değil ben hani onu da listeye yazdırmak isterim. E, az mi? önceki oylamaya e, Rosemary'e bir e, çantik daha atmak isteriz At Rosemary Rosemary e. hakikaten başka bir şey. Gerçekten hani böyle çok kanlı çok e, dövüşlü o serisi falan vardı onlar çok. E, Hoş olmuyor korku evet. anlamında ama böyle kuru gerilim gerçekten çok sıkıntıya sokuyor insanı seyrederken. Şey, o şey, yalnız konuşma de... şeye döndü. Arzu Hanım'ın e, korku filmleri dünyasına bir genel bakış. E, evet. Şöyle bir genel değerlendirmeleri e, önce alır. Önceler çapında baktık daha şimdi daha farklı bir daha açıdan farklı. bakalım evet. dedik. Bir de şeyi söylemek isterim ben küpü. Küp. Evet. Küp dediğimiz... Takı gerilim filmiydi Q. bence. Ha, yani, The Cell değil Q. değil mi? Cube bu. Tamam. Cube tamam evet, Birden karıştırdım, tamam. Arzu Hanım tamam. onu da tamam. yazdık. Vallahi Arzu Hanım hepsini tamam. yazdık. Rosemary'e de bir tane tic atıyorduk değil mi? Bir, evet bir tic atıyorduk. Tamam. Çok teşekkür Hadi. ediyoruz Arzu Hanım. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın. İyi, İyi, İyi yayınlar. Sağ olun. Sen Rosemary izlemiş midin Fahir? Rosemary'nin bebeğini Rosemary mi? Rosemary'nin bebeğini. Vallahi galiba izlediğim gibi de yarıda bırakmış olabilirim. Ben genelde korku filmlerini yarıda bırakan biridirim. Ee, yarıya kadar pek bir şey yok zaten. İlk yani, ilk yarısında bir şey yok. Yani, Esas ikinci yarısında Mia Farov var bildiğimiz Mia Farov. Bi, Mia Farov bildiğimiz Mia Farov. Bildiğimiz Farov. Yani e, ben onu bir şey yapayım sana dur. Özet özet geçecek şekilde ben sana hazırlayayım, getireyim Fire onu. Bundan sonra hafta içi her perşembe e, korku gecisi Arzu Hanım'la korku filmlerine genel bakış sizlerle beraber olacak. Kara dedeler olayı demiş. Kara dedeler mi? Açmayın dedeler demiş Yusuf <gülüyor> Polat ondan sonra Ozan Bey Shutter demiş yine Erkan Bey gibi e, ama Amerikan versiyonunu izlemeyin demiş ondan sonra Kaan Bey ne demiş e, inanılmaz bir korku filmi arşivim olsa da son dönemde izlediğim en sağlam film Grave Encountersdır iyi evet. yayınlar demiş Gönlünüzün üzerine son söylerim sonra huzurlarınızdan ayrılırım Kaan e de teşekkür edelim e, bu şeyinden hatırlarım bu şeyinden dolayı bu bu bu bu... <gülüyor> yeter herhalde ya bu 6 aylık 7 aylık bir yeter liste yani. çıktı yani her gün her günde korku filmi seyretme Seyret kardeşim, kardeşim yani ayda 2 dosya seyretsen bana yetiyor abi hemen reklam arkasından birazcık kafamızı dağıtalım ondan sonra e, talihlileri belirleyelim oktan. modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar Katil. Evet. Ee, içimde kalmasın sevgili dinleyiciler. Eminim sizin de içinizde kalmasını istemediğiniz pek çok şey vardır. İlla bir mikrofon olsun da içimde kalmasın demeyin. demeyin Olur olmaz yerlerde oracık, söyleyin. Oracıkla söyleyemeyin. Evet. Kalmasın sonuç olarak içinizde kimsenin içinde kalmasın. Kimsenin kimsenin içinde kalmadığı bir ortamda Oktay Demizyay çok hoş ne bir Ne kadar söz. güzel. Bu arada ödülümüzü ne yapacağız biz? Ödülümüzü ödülümüz bugün de burada kalsın. Radyoda mı kalsın? Bugün de burada kalsın. Radyoda kalsın. Yarın alır mıyız? Yarın alırız artık Döndere Döndere. Olur şey yapacağız. Çünkü temizlik Tutacağız. günü bugün. O yüzden şey olur temizlik Doğru. falan filan. Yanlış bir şey olsun istemiyorum. Doğru söylüyorsun. Hayır evet. Bu arada davetiyemizi vermedik. Evet ee, davetiyemizi verazaos. vereceğiz. Kaç bir kişiye? İki çifte verelim. İki çifte verelim. İki çifte verelim. Tamam iki kişiye Elimize ama. mi yapışır? Bir Twitter'dan verelim istiyorsa. İstiyorsa istemiyorsa. Yani. Tamam o zaman sen seç ben de Twitter'dan seçim Sen Tamam ben buradan da seçiyorum Çevir yani. çarkı. Ç çarkı başladı. Çark başladı. Dönmeye başladı. Evet sevgili dinleyiciler, döne döne. Biraz sürüyor sevgili dinleyiciler fark etmişsiniz. Döne döne dönmesin. buraları dolaşıyorum. Deha çıktı. Deha Ringo diyerek Japon kafası Tayla. Değil mi? Deha evet. öyle değil miydi? Evet, evet. Japon kafası. Evet, evet. Moşimoşici Deha. Moşimoşici Deha. Umarız belki bu yani Stoker bir Amerikan filmi sonuçta. Aynı tadı verir mi? Ama Güney Koreli yönetmen. Yani işte ben de oradan bir akrabalık bulacak artık yani. Onu da kendi biraz uğraşsın. Deha Bey kazandı. Ee, Twitter'dan da bakalım kim kazandı. Tamam Twitter'dan da Onur Bey'e verelim. Bize ilk e, tweet ile ulaşmış iki film. Cinnet e, yani The Shining. Çok bildiğimiz e, bir film. Ve Sinister. Sinister. Yeni korku filmlerinden Sinister. Onur Bay Yurt. Tebrik ediyoruz kendisini. Onur Bay ve Deha Bey. Deha Bey'in soyadını bilmiyoruz. Deha Bey bizi ararsa kendisine minnettar oluruz. Aramazsa da canı sağ olsun. 24 Nisan 2013 Arşamba Armada. Sinemaksimum'da saat 21.30'da. Stalker, Lanetli Kan Radyo Tülin 98. özel gösteriminde buluşmak üzere. Sevgili dinleyiciler bir programın da sonuna geldik. Yedi bitti. Geldik bitti. Yedik yedik bitti yani. E, bu saati neyle kapatalım? Evet. Gene hakikaten bizim şarkımız kalmamış Oktay. Kalmamış mı? Bizim şarkımız kalmamış. Onun yerine istersen bizden sonraki programın ee, şeydi de olabilir ya da onu, ona hiç bulaşmayalım Fulya'dan mı çalacağız yani Fulya'dan çalmayalım ya yani. Fulya'dan şarkı çalmıyor Valla Fulya'dan çalmak Çalmayalım derken yani çalmak anlamında Evet yani. Aa, o zaman çalmayalım evet. Fulya'nın listesinden mi çalacağız Fulya'nın listesinden çalmayacağız Tamam yani. o zaman hadi şey yap Artık parçalarımızdan birini çalacağız artık <gülüyor> Artık parça <gülüyor> Artık parça <gülüyor> Sevgili dinleyiciler Şahane gitsin Güzel bir ee, perşembeniz Perşembe olsun Perşembe gününüz Yarın zaten şahane olacağı belli. Çünkü evet. hafta sonu. Evet. Bugün öde atlattık mı tamam bitti, bitti gitti. gitti. Yeniden birlikte oluncaya dek. Hoşça kalın. Bir gün